İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhabalar İzal Bey, günaydın. Merhaba, merhaba Özdeş, Tuba, Feryal, herkese merhabalar. Günaydıniz abi. Bey. Günaydın, günaydın. Evet, çok ağır bir hafta geçti üzerimizden. Evet, maalesef. Yani maalesef Açık Radyo'nun kurucularından sevgili Can Madra'nın kaybı. Yani bütün Açık Radyo camiasını çok çok üzdü. Ben buradan Ömer Madra ve bütün Açık Radyo ailesine başsağlığı diliyorum. Ve öte yandan... Cumartesi günü yani iki gün önce İznik'te toprağa verdiğimiz yine büyük bir hukukçuyu ve aynı zamanda büyük bir karikatür dostunu Rona Aybay'ı anmak istiyorum öncelikle. Rona Aybay bir dönem ODTÜ'de kamu yönetimi bölüm başkanlığı, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Dekanlığı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti Profesör Doktor Rona Aybay. Ee, Avrupa Konseyi ırkçılık ve hoşgörüsüzlük ve Savaşın komisyonu ile Borsa, Bosna Hersek'teki insan hakları ihlallerini incelemekle görevli e, Agit Komisyonu üyeliğinde de e, bulunmuştu. Ve Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurulduğu 96'dan kapandığı 2003'e kadar Avrupa Konseyi tarafından e, seçilmiş uluslararası yargıçlık görevlerinde de e, bulunmuştu. Ee, Aybay 12 Eylül e, 1980 e, darbesinden sonra üniversitesinden, üniversiteden uzaklaştırılmıştı. Ancak 7 yıl sonra Danıştay kararı kararıyla da göreve geri dönmüştü. Peki, Rona Hoca'nın e, karikatürle olan ilgisi neydi diye soracaksınız tabi. E, bir kere 2006 yılından itibaren, 2006 yılından başlayarak İnsan Hakları Günü olarak e, tutlanan 16 Aralık'ta e, Ankara'da karikatürlerle insan hakları temalı e, temalı e, sergiler e, açılmasında e, Türkiye Barolar Birliği vasıtasıyla öncülük etmişti. E, çok çeşitli yargı, kadın hakları, çocuk hakları, çalışma hakkı her sene göçmen hakları mesela çok güncel şu anda e, pek çok konuda düzenlenen e, bu sergiler e, ve Bunların da birer albümlerini e, oluşturmuş, oluşmasına e, sebebiyet verdi. Daha doğrusu başta e, olmuştu. E, bu albümden Nezit Danyal Karikatür Vakfı tarafından 14 yıl süreyle e, pandemi başlayana kadar aralıksız yayınlandı. Ve ilk beşinde de Rona Aybay'ın ön sözleri e, vardır. Son e, buluşmalarımızdan birinde kendisi de katılırdı bu toplantılara. E, bu albümlerin çok değerli olduğunu ve albümlerde yer alan e, karikatürlerden e, bir seçki yani 12 yıllık bir seçki yayınlamak isteğini söylemişti. E, maalesef bugüne kadar mümkün olamadı. E, fakat buna karşın e, 2015'te Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan İnsan Hakları Hukuku kitabının iki bölüm başında da Semih Boroy ile Tan Oral'ın birer çizimleri e, var. Geçen yılda Semih Poro ile birlikte çok önemli bir çalışma imza attılar. İnsan hakları evrensel bildirisini karikatürler eşliğinde ve herkesin anlayacağı bir dille kitaplaştırdılar. Bu kitap der yayınlarından çıktı. Minik, sedimli bir kitap. ve Bu kitapta insan hakları evrensel bildirisini 30 maddesi yer alıyor. Ee, Rorna Hoca'ya veda etmeden ben bu milik kitaptaki bir karikatürü hiç değilse anlatmak istiyorum. Ee, Semih Poroy e, 11. madde için bir pranga çizmiş. Hani bir ucu mahkumların ayağına bağlanan, diğer ucunda ise ağır bir e, gülle bulunan demir e, zincir, demirden zincir. Ee, karikatürcülerin sıkça başvurdukları bir e, klişe aslında pranga yani mahkumiyeti özgürlüğün kısıtma, kısıtlanmasını falan simgeler e, Poroy'un zinciri ise ortadan kopmuş zincir e, dağılmış e, ikiye ayrılmış e, gülleyi görüyoruz fakat öbür uçtaki zincirin öbür ucundaki kişiyi yani e, mahkumu göremiyoruz e, zincirini koparıp gitmiş e, Semih Poroy bu karikatürü 11. maddeyi temsilen çizdi demiştim. Peki ne diyor insan hakları beyannamesinin 11. maddesi? Daha fazla merakla bırakmayayım sizi okuyorum hemen. E, madde 11. 1. Bir, bir suç işlemekten sanık herkes savunması için gerekli bütün güvencilerin sağlanmış olduğu açık bir yargılama ile yasaya göre suçluluğu kanıtlanmadıkça suçsuz sayılır. 2. hiç kimse İşlendiği sırada ulusal veya uluslararası hukuka göre suç sayılmayan eyleminden ya da sapsamasından ötürü suçlu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanmakta olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Güncel değil mi? Evet, kesinlikle. Günümüz için oldukça gerekli bir madde. Ben buradan Rona hocamıza bir daha günaydın diyorum. Ee, hazır bu insan hakları evrensel beyannamesinin 11. maddesini hatırlatmışken Hollandalı karikatürcü Martien Waltering'in geçen hafta e, Instagram sayfasında paylaştığı, orada buldum ben, e, karikatürüne bir bakmak istiyorum. Karikatürde bir hapishane hücresindeki e, bir tahta bankta e, sırada yan yana oturan iki mahkum görüyoruz. Şimdi soldaki iri yarı bir adam. Vaninasının dışında kalan bütün böyle kasları, göğsü falan kolları hep e, dövmelerle kaplı. E, yani gerçekten suç işlemiş, e, sıradan bir haydut stereotipi diyebilirim ben buna. E, onun yanında oturan ise düşüncelere dalmış, e, yanındakine kıyasla ufak tefek, kırsa kaldı normal giyimli gömlek pantolonla oturan efendiden biri bir eliyle de başını tutuyor. Şimdi soldaki haydut kılıklı biraz da hayretle böyle bakarak soruyor Hınzırca yanındakini. Ömür boyu mu? Neden Kabala? Kabala soruyu, soruyla cevaplıyor. Hayır işleri galiba. Evet, e, e, Hollandalı karikatürcü Martin Waltering Osman Kavala'yı çizmiş. Zaten karikatürün üzerinde de bir açıklama yazısı var. Bu esnada diyor, zindanın birinde e, diye e, giden böyle çizilmiş bir karikatür. Yazının etrafında evet. da bayraklar var. <gülüyor> evet, e, anlatmak için. Hollandalı olduğu için ve Hollanda'da yayınlandığı için e, olay yerini... <gülüyor> <gülüyor> Anlatması lazım. Evet, Türk bayrağı ee, koymuş. Evet, Türk bayrağı iki tarafına birer Türk bayrağı koymuş. Evet, böyle bir karikatür geçtik. Ee, başlarken ağır bir hafta oldu demiştim. Ee, bayram tatiline girmeden tam da 1 Mayıs günü Türk karikatürünün bir başka e, büyük ustasını, o 50 kuşağı dediğimiz kuşağın hayattaki, 50 kuşağın hayattaki son temsilcisini e, Yurda gün gökeli de toprağa verdik. Ee, Usta Çizer Tanoral e, T24'te yayınlanan yazısında e, bakın Yurda e, Yurda gün gökeli nasıl uğurlamış. Ben o yazıdan e, kısa bir bölüm e, okuyorum. Şöyle başlıyor. Çizer Yurda gün göker için demiş Tanoral. Dünya savaşı sonrası 50'li yıllarda dünyada çizimiz an eleştirel estetik şahlanışı. Ülkemizde de çok keyifli yaşandı. Basında yer alan mizahçılar sonradan 50 kuşağı diye anılır oldu. Yurda Gün bu topluluğun yaşayan son temsilcisiydi. Aynı anda ülkede çeyrek asırlık tek parti yönetimi de seçim sonucu Fener Alayları eşliğinde iktidarını Demokrat Parti'ye devrediyordu. Yeni iktidar muhalefetin ve yazar çizer takımının eleştirel okları altında göreve başladı. Siyasetin doğası gereği talepler ve eleştirilerle birlikte iktidar da sertleşti. Demokrasi aksadı, inançlar irtica diye nitelendi. Sertleşme ileride olacak tatsızlıkların yolunu döşer gibiydi. 50 kuşağı yoğun bir eleştiri salvosu içindeydi. Yurda gün o günlerden farklı kalmış aklımda. Acımasız muhalif korunun biraz dışında mıydı ne? Biraz mesafeliydi belki. Oysa bugünden bakınca, Demokratik tahammüllere dikkat etme gayreti gibi görünüyor. Çok uzun yıllar gazetelerde ve bazı dergilerde sürekli çizdi. Çizgileri yurt dışında özellikle Almanya'da yayınlanıyordu. Ailesine hayat boyu sadece çizgileriyle geçindirdiği için de övünüyordu. Demiş Tanoral. Yani benim ekleyeceğim fazla bir şey yok. Gerçekten de ailesine hayatını karikatür çizerek, özellikle editoryal karikatür çizerek geçindiren karikatürcü sayısı bir elin parmaklarını bulmaz sanıyorum. Biz Yurdak'ın Göke'nin son sergisini açmak aslında Tan'la bana nasip olmuştu. Pandemi henüz başlamıştı o 2020 yılının Mart ayında. Sergiyi Schneider Temple Sanat Merkezi'nde hazır ettik. Açılışı da... Ee, Yurda Gün'ün e, 85. yaş gününe denk getirmeyi planladık. Fakat e, ne yazık ki e, pandemi açılışı engelledi. E, sergi 6 ay falan açık kaldı. E, fakat Yurda Gün Göker kendi sergisini hiç göremedi. E, yine de bir video hazırlandı. E, serginin tamamı. Yurda gün Göker'in yorumlanı birlikte bu videoda yer aldı. Yani belgeselci e, dostumuz Yasin Ali Türker'i hazırladı bu videoyu. E, Dileyenler Schneider Temple'ın YouTube kanalından izleyebilirler videoyu. E, ben e, Yurda gün Göker'e e, son servisinin afişinde yer alan karikatürü anlatarak günaydın demek istiyorum. E, bu karikatürde bir idam sehpasını görüyoruz. İnfaz gerçekleşmiş ve ...hükümlü kişi e, boynuna geçirilmiş olan ipin ucunda sallanıyor maalesef. E, kimdir bu tarihsiz idam mahkumu? Yani, hayır bundan 50 yıl önce 6 Mayıs günü idam edilen 3 e, fidanımız değil. Yani Denizli'de gezmiş Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan değil bunlar. E, fakat onların üçünü birden temsil edebilecek e, çok tanıdık bir figür bu. Adalet Tanrıçası Temiz. Bir elinde kılıç, diğer elinde terazisiyle ipin ucunda sallanıyor. Öyle. Yani neyse ki, neyse ki artık idam cezası uygulanmıyor. Yoksa insanın aklından neler geçmiyor değil mi? Ee, ömür boyu hapis. Onun yerine... evet. Ağırlaştırılmış. Evet. Evet. Evet. Şimdi bugüne gelelim. Bugün 9 Mayıs. Ee, ve bugün Rusya'da Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup ediş edişinin 70. yıl kutlamaları gerçekleşecek. Ve bütün dünya pür dikkat kesilmiş. Kutlamaları biraz da korku içinde değil mi izliyor? Evet. Yani geçen hafta yapılan tören provasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in e, kıyamet uçağı veya uçan Kremlin diye adlandırılan e, Ilyushin e, 280 mi? öyle bir e, uçak var dev bir uçak e, bir nükleer savaş patlak verdiğinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine e, izin verecek bir a, acil durum stratejik ekipman, ekipmanına falan da sahip bu uçak e, ve son günlerde ben sürekli bu nükleer savaş sözcüklerini duyar oldum e, ve okur oldum basında bunların karikatürleri de çok çizildi fakat madem aramızda Tuğba Tekerek var, Avrupa'dan falan e, söz etmeyeceğim, deme lazım. Japonya ne konuşuyor? Ona bakmak istiyorum. E, bugünkü program için ben Japonya'dan iki tane karikatürcü dostumu aradım, onlara sordum. Japonya'dan iki e, karikatür seçtim. E, i̇lki Norio Yamanoi imzalı. E, Norio Putin'i yatağında mışıl mışıl uyurken e, çizmiş. Aslında pek de mışıl sayılmaz zira o kırışık alnından e, aşağı boncuk boncuk terler süzülüyor. Hatta uyurken böyle e, nedense zzz diye bol zeyli bir horultu sesi çıkartıyor. E, tipik uyuma e, sesi karikatürde. Ve bu arada bir de kabus görüyor Putin. O burnundan e, çıkan zzz sesinin, sesinin en tepesindeki düşünce baloncunun içinde... Bu kabusun ne olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Meçhul bir el kırmızı bir düğmeye basıyor. Hatta bir nükleer düğmeye basıyor. Peki o el kimin eli? Putin'inki değil herhalde. Zira öyle olsaydı bu rüya onun boncuk boncuk terlemesine neden olmazdı. Ne demek istemiş acaba Japon karikatürist Norio Yamanoi? Putin kendi iradesi dışında mı? nükleer füzeleri ateşleyecek demek istemiş. Ben tam anlayamadım ama evet. Japon sanatçıların, Japonların hatta nükleer konusunda ne kadar duyarlı olduklarını ve bu konuda gerçekten de mizah yapmaktan nasıl kaçındıklarını ki haklılar çok iyi biliyorum. Yani bence Norio her kim olursa olsun düşünme yeteneği, düşünce yeteneği olan hiçbir insanın bu düğmeye basmayacağını düşünüyor. Ve bunu da ancak bir kabus olarak algılıyor, öyle görüyor. Ve bana kalırsa yani yorum yapmak istemiyorum daha fazla ama e, bence böyle bir e, şey çıkıyor, bir soru çıkıyor bu karikatürden. E, diğer karikatürcü dostum e, Yoshiyaki Yokota dostumuz demedim aslında çünkü gerçekten bir Türkiye dostudur. E, nükleer denince onun aklına da e, Fukushima e, geliyor ve hatırlatıyor. Şöyle diye, şöyle yazdı bana. Fukushima e, nükleer kazası henüz bitmedi. İnsanlar hala yakınlarına yaklaşamıyor, yaşayamıyorlar, e, uzak duruyorlar. Oysa ki Japon hükümeti e, gerçekleri gizliyor ve soğutmak için kullanılan radyoaktif suyu da denize boşaltıyor, Evet, dedi diye yazdı. Ee, ya geçtiğimiz aylarda açıklamıştı zaten. Açıkça Japonya hükümeti böyle yapacağız diye. He, denize boşaltacağız diye. Evet. evet. Ee, balıklar büyüyecektir. Hatta belki böyle fosforlu bir renk falan da edinirler. Enteresan olabilir. Ee, hükümet böyle olmayacağını <gülüyor> iddia ediyor ama tabii bütün çevre aktivistleri karşı çıktı. Evet. E, Yoshiaki'nin karikatüründe de çok klasik bir e, Resim var insanın yani homo sapiensin evrimi diyoruz biz buna. Hani böyle şempanzenden modern insana doğru iki ayak üzerine doğrulmayı gösteren çizim ya da şema. Çok kullanılır bu şema. Ne kadar doğrudur o tartışılır tabii ama karikatürcüler bu şemayı çizmekten pek bir hoşlanırlar. Yokota'nın çizimi de aynı fakat. Ee, o sadece profilden suratları çizmekle yetinmiş. Vücutlar falan yok. Ee, vücut yerine e, her birinin kafası var ve o kafaların üzerinde de birer konuşma balonu var. O balonların içindeki e, çizimler de homo sapiensin evrimini gösteriyor aslında. En soldaki ilk insanın e, kafasının üzerinde yanan bir çıra görüyoruz o balonun içinde. Ee, yani bu mağara insanı herhalde ortalığı aydınlatmak için ateşi kullanmayı düşünüyor. Ee, aydınlatmak diyorum çünkü e, teması aydınlatmak e, bu karikatürün. Sonraki ikincisinde e, bu ateşi e, insan kandilde kullanmayı düşünüyor bir kandilin içinde. Üçüncü ve daha uygar insan aydınlanmak amacıyla bir lüks lambası hayal etmiş. Orada kullanacak ateşi. 20. yüzyıl insanına geldiğimizde ise onun payına ampul düşüyor tabii. Orada bir ampul görüyoruz. Onun kafasında bir ampul diyor Ama yanlış yorumlanmasın. Ne var ki 5. ve sonuncu kişiye geldiğimizde onun kafasında herhangi bir düşünce balonu yok. Aksine onun kafasına tepeden böyle karikatür karesine dalan meşhur bir el var ve kalınca bir ampulü sonuncu kişinin Kafasına vidalamaya çalışıyor. Ampurun içinde ise e, nükleer radyasyon simgesiyle birlikte o minik atom moleküllerinin uçuşmakta olduğunu görüyoruz. Yani e, evrim bu şekilde sonlanacak. Japon karikatürcü Yoshiyaki'ye göre evrim nükleerle sonuçlanıyor. İnsan evrimi, Homo Sapiens'in evrimi. Peki iç bir karikatür değil değil mi? <gülüyor> Hiçbiri değil zaten bugün. Ee, ben de var mı diyecektim. <gülüyor> maalesef, maalesef. Giderek kötüye gidiyoruz Selik. Devam ediyorum. Ee, Avrupa'dan uzak duracağım. Hindistan. Hindistan ve Pakistan'da da durum e, farklı. Onlar nükleerden falan e, pek şey etmiyorlar, endişe etmiyorlar ama daha ciddi bir tehlike altında olduklarını hissediyorlar. Hintli bir karikatürcü Manjur. Ee, mevcut durumu iki karelik bir karikatürle özetlemiş. Aslında her iki karede birbirinin tıp atıp aynı. Hiç yormamış kendini manjur Aynı karikatürü copy paste yapmış. ikisini yan yana koymuş. Ee, renklerini değiştirmekle yetinmiş sadece. Ee, fakat ikisi arasında önemli bir fark var. Şimdi karikatürü şöyle anlatayım. Karikatürde binaların arasından geçen bir yol... Ve o yolun üzerinde, daha doğrusu kenarında bir duvara yaslanmış, korkuyla yukarıya doğru bakan bir adam görmekteyiz. Ee, i̇lk karede adamın e, yukarıya baktığı, daha doğrusu gökyüzünde güneş gibi gördüğü e, nesne, yuvarlak, vantuzlu nesne bildiğimiz artık aşina olduğumuz COVID-19 virüsü. Kocaman güneşin yerinde o var zaten. E, ve o korona... Covid-19 öfkeyle tehdit ediyor adamı. Şöyle diyor sokağa çıkma diye bağırıyor ona. Yani kapan diyor. İkinci karede sahne tamamen aynı renk değişik. Fakat bu kez tepede o korona gitmiş yerini güneş almış. Ne güzel değil mi? Güneş gelmiş. Fakat güneş de aynı şekilde ve aynı ifadeyle adamı tehdit ediyor. Sokağa çıkma. Yani neden? Neden çıkma diyor güneş? Çünkü e, Pakistan ve Hindistan'da eşi görülmemiş seviyelere çıkmış sıcaklıklar. Evet. Yeşil Gazete'de okudum. Ee, Hindistan ve Pakistan'da son 122 yılda e, görülmemiş sıcaklıklar kaydedilmiş. Yani 40 Benim... dereceyi aşmış durumda bazı evet. yerlerde. Rekor sıcaklıklar ve evet. o, yine Yeşil Gazete'de ve Guardian'da da vardı. E, röportaj yapıyorlar Pakistan'daki. İşte insanlarla. Burası cehennem. Cehenneme döndü diyorlardı. Aynen. Aynen cehenneme döndü diyorlar. Her sene olur ama bu seneki çok daha farklı. Ve çok sayıda insan da ben okuduğumda 25 kişi diyordu ama artmış olabilir. E hayatını yitirmiş. E ekinler zarar görmüş. E barajlardaki sular e tükenmiş. E bazı şehirlere elektrik falan verilemiyor. Yani... E Kişiler artık iklim krizinin hayatı durduran etkisinin iyice görünmeye başladığını, uluslararası toplum için bir e, bunun bir uyarı olduğunu, ciddi bir uyarı olduğunu falan söylüyorlar. E, ama bilmiyorum. Yani bir yandan da işte e, nükleermiş, savaşmış, e, onlarla da e, dünyanın sonunu getirmekte yarış içinde miyiz? Bilemiyorum yani. Evet, e, ben son olarak e, Amerika Birleşik Devletleri'ne sizi götürmek istiyorum. E, ne nükleer e, tehditini, ne iklim krizi. Geçen hafta New York'ta binlerce kişi protesto için yürüdüler. E, bu konuda da Amerika'da çok sayıda karikatür çizildi. E, gerçekten ne oluyor falan diye baktım falan. Fakat bir tanesi var ki yani her şeyi bir çırpıda özetliyor. Tek karede anlatmış. Bu karikatürü de bir Amerikalı değil, İtalyan bir çizer. Carlo Casaburi. Kendisi Charlie Comics imzasıyla çiziyor ve yayınlıyor karikatürlerini. Önce karikatürü anlatayım sonra kısaca protestoların nedenine de değiniriz vaktimiz kalırsa. Karikatürde toplam beş tane kümes var. Üç tanesi solda üst üste. İkisi de bu üçünün hemen yanında sağda. E, kümeslerin dördünde birer tavuk görüyoruz. O tavuklar böyle bayağı e, besili, kuluçraya yatmış hepsi de. Hatta e, kümeslerin dışında e, yumurtlamış oldukları bazı yumurtaları da görüyoruz. Yumurtalar var falan sağda solda. E, beşinci ve diğerlerinden daha yüksek, daha büyük olan kümeste ise tavuk yok. Ne var? adını burnunda doğumuna gün sayan, doğumuna gün sayan hamile bir hanımefendi var. Ayakta bekliyor. Bu kadar. Carlo Casaburi bu şekilde dile getirmiş kafeste doğumu bekleyen kadının evrensel diyeceğim sorununu. Şimdi Amerika'daki protestoların nedenine gelince, Donald Trump döneminden gelen o muhafazakar, muhafazakar yargıçların çoğunluğunun oluşturduğu Yüksek Mahkeme'nin e, 73'ten bu yana uygulanan 1973'ten bu yana uygulanan kadınların kürtaş hakkının anayasal bir hak olduğu kararını bozmaya yönelik bir yasa tasarlı e, taslağı hazırlığı içinde oldukları e, sızdırıldı geçen hafta basında. Ve Yüksek Mahkeme'nin bu hükmü bozması halinde bütün eyaletler kürtaş uygulamasını yeniden yasaklayabilecekler. Ya da uygulamaya erişimi önemli ölçüde sınırlandırabilecekler. Ee, ve elli eyaletin yarısının da bu yönde karar alması bekleniyormuş. Bu karar da Haziran'da açıklanacak galiba. Biden'ın da bu duruma hemen el koymasını istiyorlar. Ee, yani ne kadar karmaşık bir dünya değil mi? Ee, kimileri nükleerle dünyanın zatla yaklaşmakta olan sonunu hızlandırmaya çalışıyor. Kimisi ise almış kürtajı yaksaklamaya çalışıyor. İnsan po popülasyonunun artmasını istiyor. Ee, karma karışık <gülüyor> Bilemiyorum. Ö Öte yandan göçmenlere hedef gösteriyor. <gülüyor> Aa, evet. Göçmen konusuna eğilemedim bu hafta. Ee, evet. Zaman kalmadı. O konuyu artık gelecek hafta belki özel bir program yaparız. Göçmen özel konularız. Irçılık evet, ee, ve e, göçmen konuda. Gerçekten e, o konuya. E, çok da karikatür var. Biriken, yayınlanan, öyle yapalım. Ee, peki, ben bitirdim. Peki, e, ne yapıyoruz? Demokrasi mi? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın demokrasi değil mi? Evet, evet Tuğba'dan evet. başlayalım. Başlayalım. Ee, ben öncelikle Avrupa'ya girmeyeyim demelerinizi hani, aralarda girip söyleyemedim Estağfurullah demek istiyorum. <gülüyor> ee, e, sonra o, kürtaj meselesini gündeme getirdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ee, özdeşle şeyleri derlerken... E, haberleri derlerken e, bu kürtaj meselesini giremeyeceğiz galiba vaktimiz yok demiştik e, ama siz getirmişsiniz e, ve gerçekten de bence e, hani bu, bu, bu karmaşık diyebileceğimiz bir meseleyi böyle çap diye e, önüne koyan bir şey e, bu karikatürde şey de söyleyeyim ben e, sağ tarafta bir tane beyaz e, tavuk var e, ona sanki böyle tek başına daha özel bir yer ayırılmış gibi e, diğer e, şeyler tavuklar renkli daha siyahi <gülüyor> onlar daha üst üste konmuş ve ortalarında bir kadın duruyor. E, diğer tavukların yumurtaları üzerlerine konmuş pardon e, kadının e, kadınınki de e, hani kadının da böyle karnı burnunda e, sizin tabir söylediğiniz gibi. Bana en çok dokunan bu kürtajla ilgili karikatür oldu. Ben bunu seçiyorum. Şimdi işte kadın görüşü başka oluyor değil mi <gülüyor> ee, Özdeş? Yani ben bu e, tavukların renklerine dikkat etmemiştim. Bunun nedenini Özdeş biliyor. Dinleyicilerimiz de biliyor. <gülüyor> Renk konusunda çok iddialı değilim. Ne yana söyleyeyim. <gülüyor> e, fakat evet e, enteresan, ilginç bir nokta. Öte yandan karikatürün de e, basındaki yeri çok önemli. Özellikle editoryal karikatürün e, habercilikte ve haber iletmekteki rolünü ee, bu vesileyle bir kere daha e, altını çizdiğin için teşekkür ederim önemine e, Tuğba. Çünkü e, karikatür de gerçekten e, basında, yani karikatürcü de bir gazetecidir. E, bunu i̇lbettim, ilbettim. her ne kadar bazı e, <gülüyor> bazı gazeteciler diyeceğim, bazı yumuşak değil <gülüyor> kabul etmese de e, karikatürcü aslında bir gazetecidir. Ve gazetecilik görevini yapmakta, editoryal karikatür öyle. Evet, Özdeş, senin tercihin? Ee, ben de oy veriyorum aynı karikatüre. Peki, benim oyum Martin'deydi. Martin <gülüyor> Waltering'deydi hani, ama iki, ikiye bir. Bu esnada zindanlardan birinde diye Heh, giden tamam. bir Osman karikatür. Kamala. Evet, e, fakat ikiye bir kaldık. Tabii Feryal'i unuttuk arada. <gülüyor> Gönderir belki bana o arada. Peki. Ee, oldu. Tamam peki. Oldu. Teşekkür ederim öyleyse. Dinlerim. İyi haftalar diliyorum. İyi yayınlar. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşça kalın. Hoşça Hoşça kalın.